Ayet ve Hadislerden Dualar Evrad-ı Şerif Muhammed Zahid Kotku, Kaddesallahu Sirrehu Dua hakkında Dua ve işrak namazı ile ilgili hadisi şerifler Bera bin Azib radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Dua ibadettir çünkü Allah Teala şöyle buyuruyor bana dua edin ki ben de size icabet edeyim, karşılık vereyim. Mü'min Suresi 60. Ayet Ebu Musa'dan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dua Allahü Teala'nın askerlerinden bir ordudur ki kaçınılmaz kazayı bile önleyebilir. Hazreti Ali'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dua, müminin silahı, dinin direği, göklerin ve yerin nurudur. İbni Abbas'tan radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dua, rahmetin anahtarı, abdest namazın anahtarı, namazda cennetin anahtarıdır. Enes radıyallahu anh'dan, Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim, Sabah namazını cemaatle kılar, sonra oturup güneş doğuncaya kadar Allah'a zikreder ve iki rekat işrak namazını kılarsa kendisine tam bir hac ve umre sevabı verilir. Üç defa tam buyurdu. Allah'ın Resulü doğruyu söyledi.